قال الله تعالى في Allah'ı zikreyreyen gönülleriyle Allah'ı seven ve Allah'ın bir yine vahdaniyetine iman eyleyen, ve onun habibi mahrubu, mergubu rahmetellil alemin olan Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin vesayetini tasdik eyleyen ve Resulullah'ı evladından, malından, canından, kasasından, kesesinden, rütbesinden çok severek imanını temal ettirilen, kıyamet gününe inanan Hakk'ın cennetine talip, rızasına, ragip, cemaline aşık olanlar. Allah ve Tekaddes Hazretleri, kudretini ishar eleyip bir katire su parçasında, ana rahminde, haiz kanıyla, kudret ile bizleri yoğurup, Böyle bir insana koydum ve istediği şekil verdi bize. İşte aizü'l-Llahü vellezü'yü salli bileküm filerham-i keyfi yaşa'a ana rahmimde istediği şekle koydum. Bir et parçasına konuşturdu. Dil. Bir et parçasına konuşmak kudreti verdi. Dil. Bir kemik parçasına da işitmek kudreti verdi. Şinir parçasına, o da kulak bir ufak nur parçasına, su parçasına görmek kudretini İhsan-ı Minayet buyurdu. Sonra vücudumuzu mütenasip şekilde halka ileri dünya yüzünde insandan daha güzel yaratılmış bir varlık yoktur. Ve lakad harakta insana fi ahsini takvim biz insanı ahsinin takvimdür halka ilerik. Ve bütün mevcudatın da her idaresini, her şeyin idaresini insanoğluna bahsediyor. Cennet Cehennem, Arş, kürsi, Semavat, Art, Melekler, Güneşler, Yıldızlar, Denizler, Deryalar, ne görülüyorsa, ne görebiliyorsak, ne biliyorsak gördüğümüz ve görmediğimiz alemler insan olduğu için halk oldu. O yüzden de Hazretleri bir hadisi kusur ile bütün mevcudatı ben insan için halk ettim. İnsanı kendim için halk ettim Cenab-ı Hak Celle ve Tekıntı Hazretleri. Bir defa bunları amatrımdan mana kıymetini takdir edeceksin, bileceksin insan olmanın kıymetini. Güzellik öyle. Kollar mütenasip, ayaklar mütenasip, vücut mütenasip halk olunmuş. İşte okuduğum ayette de ''Ve'llezî, her şeye kadir-i kadim olan Allah, en şey ekümsisi yoktan var ettiği bir katiret su parçasından halk Evvela Allah <Gülüyor> kelamıyla kudret hamurunu yoğurdu. Sonra kendi ruhundan ona ruh nefesiyle de nef'ini verdi. Ve onu ve haydi diriltti. Sonra Adem'den Havva'yı halka geldi. Bütün mevcudatın idaresini insanoğluna bahşederi bıraktı. İki yol gösterdi. Birisi hak ve hakikate giden yol, birisi uçurum ve halaka giden yok, halakar uçuruma giden yok, küfür, dalâlet, şirk, isyan ilâhete varan yok da kader kadere kıymetini bilmek, verilen nimette şükreylemek, Allah'a kulluk etmek, kulluk ederek sultan olmak, dünya ve ahmet alamine her iki cihana da malik olmak bu nimet verildi insanoğluna. Güzelliği Dillere destan oldu. Resulullah'ın veci saadeti, Hazreti Peygamberin bir adı hak oldu. Hak kendine Hazreti Muhammed'in yüzünden gösterdi. sallallahu aleyhi Bir gece ay tam bir bedirde Bedir tamda halife-i Müslimin olan Haruniş ailesi Zübeyde Hanım'la oturuyorlarmış mehtapta. Bakmış ailesinin yüzüne. Demiş ki eğer şu aydan güzel değilsin benden boş ol demiş. Sonra aklı başına gelmiş. Konuştuğu söz çok tehlikeli. Gençler ve dinde bir behrvanlar bu sözün ne demek olduğunu pek anlayamazlar ama dinden biraz anlayanlara ne demek olduğunu bilirler. İslam'da nikah bir söze bağlıdır. Bir erkek karısına al boşana git babanın evine dediğimi boş yani. Git de gel diyeceksin ailene. Köpek çatışması, köpek bulutması değildir. İki tarafın muhabbeti, meveseti birbirine karşı saygısı, sevgisi, ebedi olacaktır. Sövmek, dövmek, ağza buruna küfür etmek bunlar insanlık işi değildir. Ve kadın boş düşer. Boşça haberin olmaz sonra hep kadından yatarsın zina defterine kaydolunur. Çocukların da olur meşru piç olur ya. Yani. Bunun için ailelerinizi, onları bağrılarınıza basınız. Onların hak tarafından size bir nimet olduğunu biliniz, onların haklarını hak ediniz. Kazanmış olduğun para, senin kazandığın para sana ait değildir. Çocuğunun, çocuğunun, ailenin hakkı da senin kesene girmiştir. Sizi sarf edemezsin, fuhşiyata gidemez. Onların haklarını koruman lazımdır. Aileni ve evladını cehennem ateşinden koruyacaksın. Din ve diyanet, Allah ve Peygamber Muhammed'i göstereceksin, öğreteceksin. Geçiyoruz. Bu kadar. Arif olarak kafi geldi. Hadi şunu da söylemeden geçmeyelim. Ey evli olanlar kulaklarınızı benden yana veriniz. Ve iyi dinleyiniz. Ki cihan serveri Cenab-ı Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Peygamberimiz diyor ki bir kimse bir gayrı hak ailesine eziyet cefa etse bir daha tekrar ediyorum. Bir kimse bir gayrı hak ailesine eza ve cefa etse, onu aç bıraksa, kisvesinden dur etse, bakmasa, sövse, bitse, kalksa, yarın yövmü kıyamette o kimsenin hasmı benim diyor Cenab-ı Peygamber. O kadının muhabızını üzerime alacağım, hasmı benim diyor. Onun için eve gittiğin vakitte aileni kucaklayacaksın. Çıkarken de öyle. Hatta, hatta, hadi şunu da söyleyelim, açılmışken, çiftçi, Çiftçi müminler Resulullah'a geldiler. Arabi, çifte çıvukta çalışıyorlar. Dediler ya Resulullah biz gece ibadet edemiyoruz. Yorgun düşüyoruz gündüzleri. Gece ibadete kalkamıyoruz dediler. İşlerimiz ağır dediler. Fahri Risalet buyurdu ki ailelerinizi bağrınıza basınız. Onları öpün ve koklayınız. etmiş olur. Allah ibadet sevabı verir dediler. Acaba anlatabildik ki mi? Kududu olmalı Her şeyi vasatla hıstla, adaletle idare etmelidir. Ne o tarafı, ne o tarafı. Ne demek istediğimi anladı. Döndü yüzüme baktı, dedi. Şu aydan güzel değilsem benden boş ol, dedi. Sonra hakkı başına geldi halifenin. Bütün ülemayı topladı. Hiç kimse cevap veremediler. İmam Yusuf'a haber saldılar. İmam Yusuf geldi, ülema huzurunda bir üstüne oturdu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettine ve zeytun ve turg <gülüyor> siline ve hazar bedir. Eminim ki bu karakter insanı en iyi azimdir. Biz insanı her şeyden güzel yaladık. Bunu okuyunca vetti Halife karesi boş düşmedi ailesi ve işi de halletti ve Halifenin hoşuna gitti kendisine şehri İslam etti onun imam Yusuf'u Geçiyoruz. İnsanoğlu hepsinden güzel yalan olmuş. en güzeli kimdir? Hazreti Yusuf'tür. Sonra kimdir? Hazreti Adem Aleyhisselamdır. Biz selamdır. Kudatullah En güzeli kimdir? En güzeli kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Enbiyadan çirkin yüzü kimse yoktur. Resulullah Efendimiz gayetle adaba dikkat eder. Oturuşu, kalkışı, yiyişi, işçisi, dolaşışı, gidişi, gelişi, giyimi falan çok intizamlıydı. Saçları vardı mübarek saçları. Fahri Risalet'in kulağının yumuşağına kadar, şuraya kadar, sünnet-i seniyedir, saç bırakmak. Bizim beldemizde adet olmamış, öyle bırakanlara kötü nazarla bakıyorlar bazı. Gözlerinde pislik olan, gözlülüğü kirli olanlar, kötü nazarla bakıyorlar. Sünnet-i seniyedir, saçları kulağın yumuşağına kadar uzatmak. Bazen Peygamberimiz saçı kulağın yumuşağına kadar, bazında de kadar uzatırdı. İki defa ömründe başını usturayla savaş ettirdi, kazıttırdı. Ve mübarek saçlarını, eshabına, bize hediye olmak üzere ne yaptı? Hediye etti. Ki bugün elimizde var, Resulullah'ın sakalından, mübarek sakalından, mübarek saçından parçalar elimizde durmaktadır. Aşikana yadigâr baktı sakalları çenesinden bir tutam aşağı, fazlasını kestirirler gibi, çok dikkatli giyinirler, saçlarını halde Ayşe darardı, iki darama dararlardı. Yana doğru tararlarda saçlarını, cümle enbiya saçlıdır. Hz. İsa aleyhisselam olsun İbrahim Peygamber, Hz. Musa, cümle enbiya saçlı. Efendimiz e saçlıdır. İki defa mübarek başlarını, arştan daha yüce olan mübarek başını, kürsüden daha güzel olan mübarek başını, cennetlerden daha âlâ olan mübarek başını kazıtmış, sevgili ümmetlerine selam bırakmış, demiş ki eshabına, kardeşlerime selam söyleyiniz. Ya Resulallah, biz senin kardeşleriniz mi? Hayır, siz kardeşlerim miyisiniz? Siz benim eshab olduğunuz arkadaşlarımsınız? Benden sonra gelecekler, beni görmeden bana inanacaklar, beni sevecekler, bana aşık olacaklar. Onlar benim kardeşlerim. Onun için bize kardeş, kardeş hitabıyla hitap etmiştir Cenab-ı Peygamber. Sadullah, Allah şefaatinden yuretmesin. Nabi ifatlarına mazhar buyur. Geçiyorlar. O Allah ki Habibim Ahmet Resulüm ya Muhammed kullarıma söyle haber ver. Hatırla. Hatırlatmak için. Gafletten uyan. Çok yattın. Gözlerin şişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayakları şişmişti. ibadetle ve daaatta. Hele Recep ve Şaban ve Ramazan aylarında. Ümmül müminin diyor ki gece kalkar kıyamında verucuunda ve secdesinde ümmeti ümmeti ümmeti diyecen abi hakka bizi isterdi Allah da. Hatta Seyyidre Haydar-ı Kerrar İmam Ali Kerimullah'a şey vuruyorlar ki ben Resulullah'ın alemi cemale gittiği anda yanında Mübarek ayaklarından ruh çekildi dizlerine doğru hep Ümmeti diyordu. Ümmeti, ümmeti, ümmetim yani. Arapça ümmeti, ümmetim demek. Ümmetim, ümmetim, ümmetim diyordu. Sonra göbeğine şekilde ruh. Sonra göğsüne geldi. Sonra boğazına geldi. Sonra, sonra mübarek parmağını kaldırıp, Süme Ala dedi. Sonra ruhu, ferval etti uçtu. Ondan sonra gene mübarek müdaflara oynadı. Gittim, kulak verdim, dinledim. Ümmetim diyordu. Sen ise Ezan-ı de Allah ve melekleri ezanı dinliyor. Sen ve ben ezanı dinlemiyoruz. Açıyoruz radyomuzu ya o televizyonumuzu. Ezana hürmet lazımdır. Ezana hürmet etmeyenler son nefeste imansız göçmek ihtimalleri vardır. Ezan-ı Muhammedi'ye okunmaya başladığı vakitte Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri ve melekleri ezanı dinlerler ve müezzin efendiyi tasdik ederler. Cenab-ı Hak buyurur ki, doğru söylüyorsun ya müezzin, benden daha büyük yok Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet mi Yalancı değilsin. Şehadet. Benden başka Allah yok, ilah yok benden başka. Tapacak, tapılacak, bulunacak, ibadet, sevilecek. Mahbub benim, matlub benim, nabud benim. Hanyâle salâh, hanyâle salâh, birinci hanyâle salâh müminlere, ikinci hanyâle Sala, kafirlere, hanyâlel-buân birincisi müminlere, ikincisi yine kafirlere. Daveti İlahiye Cenab-ı Hak dinliyor ve davet ediyor seni. Sen namazdan kaçınıyorsun, kalbim temizliyorsun yahut seni şeytan oyalıyor. Diyorsun ki gencim daha istikbalde kılarım. Bu. Bu düşünce çok çirkin bir düşünce. Dar görüşlülerin düşüncesi bu. Bir an evvel ibadet kemerini beline dolar abdiyetini icra eyle, yakın bir zamanda buradan seni alıp götürecekler. Nasıl ki bu camiye geldik, burada toplandık, dağılacağız, buraya gelenler buradan giderler. Yani hiçbir terp yoktur ki, ölümün nehrinden içmesin, tatmasın. Hiçbir kimse yoktur ki sırtından elbisini çıkarıp tefene sarılmasın. Hiçbir fani yoktur ki o cansız ata binmesin. Hiçbir fani yoktur ki kabirlerinden denilen kapıdan içeri girmesin. Seni orada bekleyenler var. Hatta bu alemde bile Allah'ı bilenler, Allah'ı bulanlar, Allah ile olanlar hep Allah seninle beraber her yerde, her mekanda her zaman sana senden yakın, sen de ona yaklaş. Lisanın zikirle meşgul, kalbin onun muhabbetiyle ve korkusuyla dolsun. Hak'tan korkan bir kalbe malik ol. Allah'a selam bir fuada sahip ol, bulur. Zarar etmeyeceksin. Malın, mülkün hepsi darmadan olur yakın bir zamanda. Hatta kabre koydukları vakitte kabre koydukları vakitte Cenab-ı Hak ruha emreder. Bir ay Gitsin, görsün mallarını, valiflerinden taksim ediyorlar. Teddiği malik olamaz, elini koyamaz mala. Bırakmış olduğu, haramdan topladığı, helalden, nisiliyle topladıysa eğer, haramdan toplayanlara çok azap vardır, çok korkuştur. Tahammül olunmaz. Çünkü kul hakkı yerine kata olmayınca yerine gelmez. Tövbeyle iş bitmez kul hakkında. Kaza yerine verilecek. Biliyorsun ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son demlerinde bir eli Hazreti Ali'nin omuzunda, bir eli Fazlın omuzunda olarak, Abbas'ın omuzunda olarak mescide geldiler. İki rekat namaz kıldılar. O haliyle ayaklarım yere basamıyordu. Ya Resulullah çok rahatsızsınız. İvadet azıcık namazdan geri Rabbime şükretmeyeyim mi diyor Cenab-ı Hakk'a. Rabime meşru mi diyor. Namada doyamamış. Allah'a ibadete doyamamış. Geldi namazcağızını kıldı sonra kutbeye çıktı ve kendi ümmetine döndü. Şunu irade eyledi. Ben size müşfik ve merhametli bir uva gibiydim. Sadık bir kardeş gibiydim. Ama Allah'a Teala Hazretleri beni iki cihan arasında muhayyer bıraktı. Ben ahiret tercih ettim. Rabbime gideceğim. Şimdi sizden söylüyorum Allah aşkına kime vurdumsa gelsin, işte Muhammed burada duruyor, vursun, bana vursun gelsin. Hak yerine kaza olsun. Mahkemenin i Kübra'da, Huzuru izzette bu kaza olmadan bu mahkeme burada olsun bu iş bitsin. Kime vurdumsa gelsin vursun. Kimin malını aldımsa gelsin alsın. Üç defa seslendi. Sonra bir zat kalktı ayağa. Ya Resulallah benden on hem almıştınız, bunu kaza etmediniz. Şimdilik Allah aşkına dediniz, emrinize imtisalem, bizim malımız, canımız hep senin, biz senin köleniz. Mallarımız da senin ya Rasulallah. Böyle söylediğiniz için on dirhem benim için alacağım var. Mümin yalan söylemez, bana hatırlat bakayım nereden alacağım var dedi. Dikkat! Hazreti Peygamber'in ahlakı ı Muhammediye'ye bakınız. Bir gün mesciden dışarı çıktık, bir fakir geldiği şey, emni Allah ya Rasulallah bize yanınızda paramız yokmuş, bana dönünüz dediniz ki, eğer param varsa buna on dirhem ver, sonra gel benden al dediniz. Ben on dirhemi verdim, fakat sizden istemedim. Bu on dirhem sizin üzerinizde kaldı. Ya Ali ver bunun on dedi. Hatırladım dedi, iyi hatırladım dedi, o onun kaza Görüyorsun ya bak, borçlu olanın Resulullah namazını kılmıyor. Borçlu olan kabirde eli zincirde. Sorar mı cenan sallallahu aleyhi ve sellem, borcu var mıydı? Var ya Resulullah, kılmazmış, kıl namazında. Allah Allah. Aklını başına al. Cezası acaba mahşerde? Yeni bir hem arpaya 700 vakit namaz verirler. Hiç korkutayım sizi. Ben korkutmuyorum. Resulullah söylüyor yani. Benim sözüm değil. Müflis kimdir diyor. Diyorlar ki, Ashab-ı kerem hazaratın menna ve rahmeta. Parası, malı mülkü olmayandır ya Resulallah. Yok diyor. O dünya meta, o dünya müflisi. Kıyamet gününde bir adam getirilir, birini manla almış, vermiş, birini şefretmiş, birini gıybet etmiş, birinin arkasından konuşmuş, göğününü kırılmış, kafasını kırılmış, Ahlak, ahlakını düzeltmemiş. Yani. Nasıl ki odun ateşi yerse, ahlaksızlık, ibadet taatı yer. Öyle şimdi, dinle. Cenab-ı Hak, hak sahiplerine bunun namazını, orucunu, hacını, sadakatını taksim eder. Yetişirse ne âlâ? Yetişmezse hak sahiplerin günahını alırlar, Buna yükletirler, sonra sonra tutsun be sonra götürler cehenneme yüzsüne atarlar diyor. Müjdesi budur diyor Peygamber. Onun yani bir şey ölçüsünü veriyorum size. Yedi dirhem, arpasını bir adam, bir adam, bir adamın yedi de bir Müslümanın ya hele gayrimüslimlerin, hele hayvanatın hakkını, hele ağaçların ve çiçeklerin hakkını. Bahçede çiçek varsa ağacını sulayacaksın, mecbursun sulamaya. Komşunun domuzu olsa etini yemezsin ama haramdır. fakat suyunu verecektin. Aç bırakmayacaksın hayvan. E domuz. Domuz ama Allah bunu domuz yarar verirdi. o yaratığı gibi. Mahlukat-ı <tOS> ilahiye. Merhamet, şefkat. İslam dini, şefkat, merhamet, merhamet dini. İrhamun mevfilat, yarhamukum fissamah. Sen kürriye artıkundan zivruha merhamet et. Allah sana merhamet edecek. 700 vakit namaz kılmış, şimha vakasına kabul olmuş, yedi hakkını birisini gasfetmiş, o 700 vakit namazı ona verecekler. Böyle diyor kitaplarımızda, böyle okudum, böyle haber verdi. Pek mantığımı ben yürütmem böyle şeylerde. Olur mu, olmaz mı falan diye. Mantık bazen bozulur. Akıl terazisi Esra-i kırılır. Esra-i akıl terazisi tartamaz. Aklın maverasındadır. Yalnız aşira gönül ister. Hakka teslimi ister. Allah Resulüne teslimini ister. Hiç. Resulullah nasıl ayağını attıysa öyle yürüyeceksin Cenab-ı Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda. Nasıl yaptı? Oku, önderin seni. Selamete, rahmete, cennete ve cemale ve rızaya gitmek istiyorsan Hazreti Fahri ve Fah Risalet'in, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapacaksın. Bak, dinle. Kime vurdunsa vursun. Tekrar ediyor, bir iş kalktı ya Resulullah bana vurdunuz dedi. Nerede vurdun? Bir muharebe dedi. Ben sizin devenizin yanınızdaydım. 50. kamçı vardı. Efendim bana kamçıyla vurdu vurdunuz? Ama kasten mi vurdunuz, sehren mi vurdunuz? Onu bilmiyorum dedi. Peki öyleyse. İster sehri, ister kasıt dedi. Bu tuka kısas lazım. Senin de bana kamçıyı vurman lazım. Burada vurmazsan huzurullah da vurursun. Kim bu? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aklını başına al, sohul. Adam çekiştirme arkasında, etini yeme. Bütün ibadet altın gider. Evliyaullah diyor ki, veliler diyorlar ki adam çekiştirmek lazım derse anana babana çekiştir ki sevabını iş olmasa anana babana ver diyorlar. Bir daha söyleyeyim mi? Kavrayabildik mi acaba sözüm. sözümü? Sözümü anlatabildim mi acaba? Adam çekiştirecekse anana babana çekiştirsin. Çünkü iş olmasa hayır hasenatını anana babana vermiş olursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya bilen o muharebede benim de şu kamçı vardı, git Fatıma tuz Zehra'ya, kızıma, o kamçıyı bana versin, göndersin gelsin buraya. Hazreti Bilal gitti kamçıyı almaya, orada bulunan sahabe, feryat-ı düğanı bastılar. Mahfuz Hazreti Hasan'a i Cenab-ı Hasan-i Mertaba ve İmam-ı Hüseyin Efendimiz Hazretleri orada, Ya Resulallah, bize vurmak sana vurmak gibidir, bu kamçıyı bize vursun dediyse de Cenab-ı Peygamber kabul etmedi. Yok edatlarım dedi, Allah size ecru azim versin madem bir kamçıyı ben vurdum, kamçı bana vurulması lazımdır diyor. Allah böyle istiyor. Allah'ın hükmü böyle. Allah'ın takdiri böyle. Ey efendiler bilmiş olunuz ki Allah boynusuz koyun hakkını boynuzu koyundan alacaktır. Yani döşüklere bakın da boynuzu koyun diğerinin canını acı fazla acıtmıştır. Boynuzu var çünkü. Allah bunu da kaza edecek. Kimseye zulüm olmaz. Herkes yaptığını vurur. Aklını başına al. Önmeyeceğim zannetme. O gibi sana gelecek bir gün. Madem ki tüm sefer kıldı Muhammed Mustafa, hiç kimse olmasın dünyadan baba. Nihayetli ol, akıbeti ediyor. Kendine bir dost ara. Kabirde yalnız olmaz. Ama kötü şeyleri götürme kabrına yollaş. Ya yuvan çıyan yok. götürme Hayır. Amali saliha götür. Aşk götür. Muhabbet götür. Tevhidin nurunu götür. Amal-ü salihatın müeckül olan melekleri sana gelsinler. Senin iki melek var omuzunda, bunlar senin için kabirde istiğfar etsinler. Sana hizmette bulunsunlar, istemiyor musun? Vallahi olacak, billahi olacak, söylüyorum, yemin ediyorum size. Bu böyle olacaktır. Siz bunu böyle burada hikayeyi dinlemeyiniz. Bu muhakkak olacaktır yakın bir zamanda. O saçlar dökülecek, inci dişler sökülecek, teman, vücut dükülecek, Mal mülk elden çıkacak. Dost, suretindeki düşmanların senin malına sahip olmaya kalacaklar. Hep de ruhların senin görecek bunlar, Allah gösterecek. Bak dostun düşmanlığı öğrendi Yakın bir zamanda olacak bunlar. Çok yakın bir zamanda. Bu camiyle ben tam 30 sümedir size ders yapıyorum. 50'de bu camiye geldim, kutube okuyorum. Buraya iman tayin oldu mu? Oranın yoktu, buraya geldim. Otuz sene bu cami çok doldu, boşaldı. Biz kaldık. Sıra bizde. Teneşir'in yanına bir sokulduk, yaklaştık. Çok doldu ve boşaldı bu cami. Otuz sene zarfında. O birer birer toplar, birer birer kainata girer ki belli olmaz o öyle. Sessiz sedası götürür. Kamçıyı getirdiler, Hazreti Eba'deki kaldı. Ya Resulullah bana vursunlar. Olmaz ya Eba'deki. Allah sana ecrü azim versin. Hazreti Ömer bir taraftan, ya Resulullah olur musun? Hattasın. Bize vursunlar. Olmaz ya Ömer. Allah ecrü sana versin. İmam Ali keramallahu aleyhi ve şehriye çıkmış. Ya Resulallah bana vursunlar. Biz ay nuruz, nuru vahiyiz. Bana vuran sana vurulmuş ki bilir. Ya Ali bırak. Allah sana elçi azim versin. Mutlaka bana olması lazım. Sokuldu geldi Hazret. İsmi Ukaşe'ydi. Ya Resulallah kamçıyı vuracağım ama senin omuzunda gömlek var. Benim o gün sırtımda ehram yoktu. Çıplaktı benim sırtım. Malum ya Arabistan'da elbise yok o vakitler. Ehram sarıyorlar boynlarına ehramın yoktu sırtımda. Siz kamçıyı benim çıplak etime vurdunuz. Şimdi ben sizin. Dikkat buyur. Gömmen üstüne kamçıyı vurursam eğer hüküm yerini bulur mu? Bulmaz dedi Cenab-ı Peygamber. Madem ki çıplaktı, çıplak vuracak. Efendimiz soyundu. bu Buyurun geldi. Dedi. O var. Bir kâşe kaldırdı. Kamçıyı attı. Resulullah Efendimiz'e satıldı. Arkasında. Çünkü Cenab-ı Peygamber'in sırtında bir mührün üvet vardı. Tebahmah ya Muhammed ente haysurun teveccüh. Haysu şidefe inneke mansurun. Mühürl-Nübiyyat mühür var peygamberinin tırtında, bu yazı var üzerinde. Tebahbah ya Muhammed endi haysurun, Tebeccüh hays fitefe illike mansurun. Ona saldım öpmeye başladı. Ya Resulallah yüz bin lükâci sana feda olsun. Korkuyoruzdum ki Cenab-ı Hak benim vücudumu nâra senin senin vücudundan birleşti vücudun artık nar beni ateşleri yakmaz. O bizim ı Peygamber buyurdu ki hakkını helal ettiğini. Evet, kâşeği, ahlakınten bir görmek için de görünüz dedi. Nereden dedi. Bunu Peygamberimiz yaptığı bu hükmü, bu kazayı. Sana bana ne oldu acaba? Sen hala o kafada giriyorsun, etten kafa. Bırak etten kapalı. kafayı. Kafayı işle. Bu sözü sana söylemiyorum, kendime söylüyorum. Bırak kafayı, kafayı işle biraz. Efendiler, güneş gruba doğru yöneldi. Felaketler yağmur gibi üstümüze durdu hazırlandı. Çarşlar kapanıyor. Tövbe kapıları kapanıyor. Allah'a rucu ediniz. Belki ömrümüzün son Ramazanını geçireceğiz. Son Şaban'dayız. Çünkü alt tarafına aitim Mezruat-ı zari yani çiftçiyi zerettiği gibi siz toplayacağım dünyanın yüzünden bana geleceksiniz diyor Hz. Allah ait mal tarafından. İnşallah haftaya anlatacağız o ayet-i keriminde Manasini. O da anlattığımız deryadan bir katre bir zerre. Zannetmek imananın tamamını verdi. Recep Şaban derken Ramazan, bak hapiye bugün akşamı berat kandilidir. Hazırlığımız yapınız. Tövbe istifa ediniz. zahirlerinizi ve vatımlarını <gülüyor> hafir ediniz. Ve hazırlanınız. Kur'an-ı Kerim okuyunuz. Hakkı zikrediniz. Haram yemeyiniz. Helala gidiniz. Haramdan kaçınınız. Dilinden akrepli kimseyi <gülüyor> incirip... Mahmetmeye kalkma. bir gönlü yıkarsan, yüz bin kabe itaaf etsen faydası yoktur. Kabe dünyada halil ile azareth, bin mazerjahu cenneti etmez. Kabe İbrahim peygamberin yaptığı bir bina, kalbise Allah'ın yaptığı bir binadır. Özüne sözüne sahip ol, gözüne sahip ol, haramdan gözünü kaçır. İbretine bak kahiyata. İşinde terazinde ölçerinde doğru tar. Doğru ol. Merhametli ve şefkatli ol. İslam değil demek, şefkat değil demektir. Rahmet değil demektir. Yetimlere, yoksullara ellerim açık olsun. Gönlüm de açık olsun. Bir müşok yakın bir zamanda Allah zorla toplanacağız. Herkes yaptığı, fiilinin yaptığı işin mükafatını veya cezasını bulacaktır. Burada ceza iki manada gelir ama biz halk anlatmak için konuşuyoruz. böyle eğer benim vermeyin. Ceza iki manada gelir. Herkes mükafatını da belasını görecektir ve cezasını bulacaktır. Ya Rabbi, bizleri Habib Muhammed'e vahşet. İşittiklerimizle amil, Amir etmek ve ihlasıyla yaparak kendimiz giren kullardan yene.